Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru asr Saadet'te Önceki Bölüm Vallahi o zat mübarek bir insandı. O sakın Kureyş'te peygamber olduğunu söyleyen zat olmasın. Tarif et nasıl biriydi? Gördüğüm en güzel insandı. Vallahi ben onun gibisini görmedim. Keşke evde olsaydım. Onunla görüşme fırsatım olsaydı. Ne tarafa doğru gittiklerini biliyor musun? Sanırım Kubay'a doğru yol alıyorlardı. Gidip arkalarından yetişeyim. Böyle bir imkan bir daha elimize geçmez. Ya Resulallah arkamızdaki atlı yaklaşıyor. Bize ulaşmak üzere. Size bir zarar gelir diye çok korkuyorum. Muhammed! Muhammed! Muhammed! Seni yakaladım. Bugün seni benim elimden kim kurtulacak bakalım? Benden şüphelenmeyin artık. Benden size bir zarar gelmeyecektir. Kamini sizin için çok büyük bir ödül vaat etti. Ölü veyahatini sizi istiyorlar. Ama anlıyorum ki sizin bir koruyucunuz var. Buna hiçbir zaman güç yetiremeyecekler. Müslümanlar canla başla bu mescidin inşasında çalışırlarken Peygamber Efendimiz de bizzat taş taşıyordu. Ya Resulallah, siz çok yoruldunuz. Bıraksanız da biz taşısak... Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Elindekini bana ver, ben taşıyayım. Kısa sürede tamamlanan Kuba Mescidi, İslam tarihinde yapılan ilk mescid olarak tarihe geçti. 30. Bölüm Hazreti Ali peygamberimizin hicreti esnasında Kureyş müşriklerinin saklamak üzere kendisine bırakmış oldukları emanetleri sahiplerine teslim etmek için Mekke'de kalmıştı. Bunun için Mekke Vadisi'nde insanlara şöyle seslendi. Resulullah'ın yanında kimin bir emaneti varsa gelsin emanetini kendine teslim edeceğim. Bu iş için üç gün Mekke'de kalan Hazreti Ali emanetleri sahiplerine teslim ettikten sonra Peygamberimizin peşinden Medine'ye hareket etti. Geceleri yürüyor, gündüzleri gizleniyordu. Nihayet Kuba'da Resulullah'a yetişti. Ya Resulallah, Ali geldi. Peygamberimiz onun sağ salim ulaşmasının sevinciyle Allah'a hamd ve yanına gelmesini istedi. Ayaklarından altı kabarmış, şişmiş, yarılmış, yürümeye takati yok. Bunun üzerine Peygamberimiz kalkıp onun yanına gitti. Hazreti Ali'nin halini görünce Resulullah'ın gözyaşları yanaklarından süzülmeye başladı. Birbirlerine sarılarak hasret giderdiler. Merhamet peygamberi bir an evvel ıstırabının dinmesi için dua etti Kuba'ya ulaşanlardan biri de Süheyb'ti O da yolculuğundaki zorluklar sebebiyle hastalanmış ve son derece acıkmıştı Resulullah'ın yanına geldiğinde başına gelenleri anlatmaya başladı Ya Resulallah Yola çıktığımda kureş müşrikleri önümü kestiler. Malının mülkünü burada bizim sayemizde kazandın. Şimdi çekip gidemezsin diye baskı yaptılar. Ben de elimde avucumda ne varsa onlara vererek kendimi kurtardım. Ancak öyle hicret edebildim. Akselde beni hapsetecek ve size kavuşmama müsaade etmeyeceklerdi. Suheyb'in sahip olduğu servete rağmen bu duruma düşmesi, açlıktan bitap bir şekilde yolculuk etmesi peygamberimizi etkilemişti. Gülümseyerek ona şöyle dedi. Ey Ebu Yahya! Satışın karlı çıktı. Muhakkak ki sen kazandın. Ve bu sözünü üç defa tekrarladı. Peygamberimiz Kuba'dan Medine'ye hareket etmek istediği zaman dedesi Abdülmuttalib'in dayıları olan Neccaroğullarından yardım istedi. Küçüklüğünde annesiyle birlikte ziyaret ettiği akrabaları derhal silahlanıp yanına geldi. Allah'ın selamı üzerine olsun ey Allah'ın rasulü. İşte kılıçlarımız, işte canlarımız. Hepsi senin hizmetindedir. Emniyetiniz sağlanmıştır ey Allah'ın Resulü. Arzu ettiğiniz gibi hareket edin. Cuma günü güneş yükselince Peygamberimiz devesi kasfaya bindi. Yanında Hazreti Ebubekir, sağ ve sollarında Necar oğullarının yiğitleri olduğu halde yola çıkmaya hazırlanırken kendilerini misafir eden Kubalılar. Etrafını çevrelediler Ve şöyle sordular Ya Resulallah Bizden usandığınız için mi Yoksa daha hayırlı bir yere gitmek için mi bizden ayrılıyorsunuz Peygamberimiz Sizden usandığım için değil Benim gideceğim yer belli olmuştur Bana bir şehre hicret emri verildi Oraya yesrib diyorlar Halbuki o Medine'dir Demirci körüğünün Demirin kirini attığı gibi Bu şehirde kötüleri bir bir dışarıya atar ve oradaki Müslümanlarla vedalaştı. Yesrib'in kelime manası kötüydü. Hoşa gitmeyen yer demekti. Hastalıklarıyla anılırdı. Peygamberimiz kendisine kucak açan bu şehri kötü isimle anmıyordu. Ona yeni bir isim veriyordu. Bu şehir bundan sonra Medine veya Tabe diye anılacaktı. Ve yola çıktılar. Medine yakınlarındaki Ranuna Vadisi'ne geldiklerinde öğlen namazının vakti girmişti. Peygamberimiz oradaki yüz kadar kişiye imamlık ederek cuma namazını kıldırdı. Bu, peygamberimizin Medine'de kıldırdığı ilk cuma namazıydı. Namazdan sonra hutbesinde cemaatine şöyle hitap etti. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah'a hamd eder ve ondan yardım dilerim. Nefislerimizin şerlerinden ve kötü amellerden Allah'a sığınırız. Allah'ın doğru yola ilettiğini hiç kimse saptıramaz. Saptırdığını da hiç kimse doğru yola iletemez. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir, O'nun şeriki yoktur. Sözlerin en güzeli Yüce Allah'ın kitabıdır. Allah kimin kalbini Kur'an'la süsler, O'nu küfürden sonra İslamiyet'e sokar, o da Kur'an'ı insanların sözlerine tercih ederse işte o kimse kurtuluşa ermiştir. Doğrusu Allah'ın kitabı sözlerin en güzelidir. Allah'ın sevdiğini seviniz. Allah'ı bütün kalbinizle seviniz. Allah'ın kelamından ve zikrinden usanmayınız. Allah'ın kelamından kalbinize kasvet ve darlık gelmesin. Çünkü Allah yarattığı her şeyin üstününü ayırıp seçer. Amellerin hayırlısını, kulların seçkinlerini ve kıssaların iyisini anlatır. Helal ve haram olan her şeyi açıklar. Artık Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ey insanlar! Kendiniz için ahiret azığı hazırlayınız ve O'nu kendinizden önce gönderiniz. Hepiniz bilirsiniz ki ölüm başınıza gelecektir. Sonra Rabbiniz sizden her birinize ''Sana benim Resulüm gelip de emirlerimi bildirmedi mi? Ben sana mal verdim, ihsanda bulundum. Sen bu nimetlerden kendine ahiret payı ayırdın mı?'' diyecek. O kul da sağına soluna bakacak ama hiçbir şey göremeyecek. Sonra önüne bakacak, orada da cehennemden başka bir şey göremeyecek. Öyleyse yarım hurmayla da olsa cehennemden kendisini korumaya gücü yeten hemen o hayrı işlesin.'' Onu bulamayan da güzel bir sözle kendisini korumaya çalışsın. Peygamberimiz cuma namazını kıldıktan sonra devesine bindi, yularını da devenin başına doladı. Arkadaşlarıyla beraber yoluna devam etti. Peygamberlerinin yolunu gözleyen Medineli Müslümanlar her gün Harre denilen yere sabahleyin güneş doğmadan önce gelerek sıcak bastırıncaya kadar ufku gözetliyorlardı. Ancak Nebi henüz teşrif etmemişti. Rebi'ül evvel ayının 8'i bir pazartesi günüydü. Yine saatlerce süren bekleyişten sonra öğle sıcağında evlerine dönmekte olan Medine'li Müslümanlar bir ses duydular. Bu kafileyi gören bir Yahudinin sesiydi. Ey Araplar! İşte beklemekte olduğunuz önderiniz! Allah-u Allah Allah Ekber Duydunuz mu? Resulullah gelmiş Hamdolsun Resulullah geldi Ey evsler Resulullah geldi Resulullah geldi Allah Resulü geldi Resulullah gelmiş Resulullah. Peygamberimiz, peygamberimiz geliyor, geliyor. Peygamberimiz, peygamberimiz geliyor geldi. Peygamberimiz geldi Peygamberimiz geldi Peygamber Efendimizin teşrifi Müslümanları büyük bir sevince boğdu Kimileri evlerinin damına çıkmış, kimileri de yollara dökülmüş karşılıyorlardı. Kadınlar ve çocuklar hep bir ağızdan şarkılar söylüyordu. Kimisi şiirler okurken, kimileri defler çalıyor, hep beraber sevinç gösterilerinde bulunuyorlardı. Ay yolu Medine'de bir bayram havası yaşanıyordu. Coşku içindeki kalabalık Resulullah'ı misafir etmek için birbiriyle yarışıyordu. "Bize Bize gelin ey ey Allah'ın Resulü. Bize buyurun. Biz geniş meydanlar, bağ ve bostanlara sahibiz. Araplardan bu yurda girenler bize sığınırlar. Bize misafir olun ya Resulallah." ''Biz pek çok yiğide sahibiz, savaş herleriyiz, malımız da çok, sizi koruruz.'' Peygamberiniz tüm bu davet sahiplerine hayır dua edip teşekkür ettikten sonra ''Devenin yolunu açınız, nereye gideceği ona bildirilmiştir.'' diyerek yoluna devam etti. Bu arada akrabaları olan Neccaroğulları etrafını sarmıştı. ''Ey Allah'ın Resulü, biz senin akrabalarınız. Dayılarının evinde misafir olman daha isabetli olur.'' Resulullah onlara da aynı cevabı verdikten sonra kendisi için şarkılar söyleyen kız çocuklarına döndü. Neccar oğullarının kızlarıyız biz. Ne hoştur komşuluğu Muhammed'in Peygamberimiz bu samimi karşılama karşısında hoşnut olmuştu. Çocuklara beni seviyor musunuz diye soruyordu. Çok seviyoruz hem de çok. Peygamberimiz aldığı cevaplar karşısında vallahi ben de sizleri seviyorum, vallahi ben de sizleri seviyorum diye tekrarlıyordu. Hem Mekke'den göç eden Müslümanlar hem de Medine'de bulunanlar ayrı bir sevinç içindeydi. Onu ilk defa görmenin heyecanı, önceden tanıyanların hasretinin sona ermesinin sevinci birbirine karışmıştı. Ben insanların hiçbir şeye Peygamberimizin gelişi kadar sevindiklerini hatırlamıyorum. Ya Rabbi sana hamdü senalar olsun. Hazırladığımız kurbanlıkları getirin. Bu nimet için Allah'a şükredelim. Çok şükür sağ salim geldiler. Gün geçtikçe korkum artıyordu. Peşlerine takılan onca ödül avcısına rağmen geldiler. Hamdolsun. Ya Resulallah, hoş geldiniz. Sizi selametle hicret yurduna ulaştıran Allah'a hamdolsun. Peygamber Efendimizin gelişiyle birlikte hicret tamamlanmış oldu. Artık Müslümanlar bir arada ve güvendeydi. Allah hicret eden, ve onlara yardımcı olan müminler için şöyle buyurdu. İman edip de Allah yolunda hicret ve cihad edenler, muhacirleri barındıran ve yardım edenler var ya, işte gerçek müminler onlardır. Onlar için mağfiret ve bol rızık vardır. Esade Sade Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.